Onunla iniltilerimde de bir duraklama olmuştu ya. Haftalarca ne yüzünü görmüş, ne telefonda sesini işitmiştim. Çoğu zamanım New York'ta, Jordan'ın yanı sıra koşuşmakla, buna halasının gözüne girmeye çalışmakla geçmişti. Ama en sonunda bir pazar günü, ikindi vakti gittim evine. Bir iki dakika geçti geçmedi. Tom Bakının birinin adına takılmış... Bir kadeh bir şey içmek için çıktı geldi. Şaşırdım tabii ama asıl şaşılacak şey bunun daha önce olmamış oluşuydu. Atlı gezintiye çıkmışlar üç kişilik bir grup. Tom, Sloane adlı biri, bir de daha önce oraya gelmişliği olan kahverengi külot pantolonlu güzel bir kadın. Memnun oldum geldiğine dedi Gatsby. Kapının ağzında durmuştu. Çok memnun oldum uğradığınıza. Sanki pek umurlarıydı. ''Buyurun oturun, sigara mı emredersiniz, sigar mı?'' Zillere basarak odayı hızla harmanladı. ''Şimdi içkileri de getirirler.'' Tom'un orada bulunuşu onu derinden sarsmıştı. Öyle de olmasa onlara bir şeyler ikram etmeden içi rahat etmeyecekti. Sezinliyordu çünkü oraya sırf o iş için geldiklerini. Mr. Srona bir şey istemedi. Limonata? İstemem, teşekkür ederim. Bir kadeh şampanya? Hiçbir şey istemem, teşekkür ederim. Midem biraz... Nasıl, iyi gezdiniz mi? Yollar adam akıllı, iyi bu taraflarda. Yalnız işte otomobiller. Öyle, öyle. Gespi kendini alamadı. Yabancı gibi tanıştırılmalarına ses etmeyen Tom'a döndü. Galiba dedi... ''Daha önce sizinle bir yerde karşılaşmıştık Mr. Buckingham.'' ''Aa tabii.'' diye huysuzca bir nezaket gösterdi Tom. Ama belliydi hatırlamadı. ''Tabii tabii şimdi hatırladım.'' ''İki hafta kadar önceydi.'' ''Tamam, biz Nick'le beraberdik.'' ''Karınızı tanıyorum.'' diye adeta saldırganca ekledi Gatsby. ''Sahi mi?'' Tom bana döndü. Bu civarda mı oturuyorsun Nick? Bitişikteyim. Sahi mi? Mr. Sorone konuşmaya katılmadı. Koltuğa kurulmuş oturuyordu. Kadının da sesi sedası çıkmıyordu ama ikinci cin fizden sonra birdenbire samimileşti. Gelecek partinize biz de hep beraber gelelim diye önerdi. Olur mu Mr. Gatsby? Buyurun çok memnun olurum. Çok naziksiniz dedi Mr. Sorone, minnetsizce öyle. E artık kalksak fena olmayacak. Aceleniz ne diye yürekledi onları Gatsby. Kendini toparlamıştı artık. Tom'u daha yakından tanımak istiyordu. Hem sahi niye yemeğe kalmıyorsunuz? New York'tan da daha gelen olur herhalde. Siz gelin bana yemeğe dedi hanım coşkunlukla. İkiniz de ama. Bu söz banaydı. Mr. Solorne ayağa kalktı. Hadi gidelim artık dedi. Ama sadece hanıma. Sahi söylüyorum diye diretti hanıma. Çok memnun olurum gelirseniz. Hiçbir zahmeti de yok. Gatsby bana sorgulu sorgulu baktı. Gitmek istiyordu. Mr. Solorne'nin onu aralarına almamaya kararlı olduğunu da fark etmemişti. Bağışlayın beni, gelemeyeceğim dedim. ''Siz geliyorsunuz bana.'' diye bu sefer sadece Gatsby'e sordu. Mr. Sorane kadının kulağına fıs, fıs bir şeyler söyledi. ''Hemen çıkalım yola, yoksa geç kalacağız.'' dedi kadın yüksek sesle. ''Benim atım yok.'' dedi Gatsby. ''Askerken binerdim ama sonradan at almak kısmet olmadı işte. Ben otomobille arkanızdan gelirim. Bir dakika müsaade ederseniz.'' Bizler de dışarı sundurmanın oraya çıktık. Solorna ile kadın kenarda ateşli ateşli konuşmaya başladılar. ''İşe bak yahu geliyor herif'' dedi Tom. ''Anlamıyor mu gelmesini kadıncağızın istemediğini?'' ''Canım kadın gelmesini istiyorum'' diyor. ''Büyük bir ziyafet veriyor bu gece. Bu da gidecek oraya. Tanıdığı bir kişi bile yok.'' Kaşlarını çattı. ''Nerede acaba karşılaşmış bu ile? ''Siz yine geri kafalı diyeyim benim için ama bu günlerde kadınlar fazla dolaşıyorlar ortada. Böyle zıptıkçıları buluyorlar sonra.'' Birden Mr. Solone ile kadın merdivenlerden yürüyiverdiler aşağı, atlarına bindiler. ''Gelsene hadi'' dedi Mr. Solone Tom'a. ''Geç kaldık. Yolcu yolunda gerek.'' Sonra bana döndü. ''Acelemiz var. Bekleyemedik kendisini. Söyleyiverin olur mu?'' Tom'la el sıkıştık. Öbürleriyle de soğuk soğuk selamlaştık. Yoldan aşağı haydaladılar atları. Tam Ağustos yaprakları arasında kaybolmuşlardı. Gatsby elinde şapkası, pardösüsü, cümle kapısında göründü. Tom, Daisy'nin bir başına ortalarda dolaşmasından fena huylanmış olacak. Ertesi cumartesi gecesi birlikte Gatsby'nin partisine geldiler. Belki de O orada diye öyle tuhaf bir kasvet basmıştı ki o akşam üstümüze, o yaz Gatsby'nin verdiği partiler arasında, o geceyi böyle açık seçik hatırlayışım da ondan olacak. Aynı insanlar vardı. Aynı değillerse de aynı çeşit insanlar. Yine şampanya, sebildi. Yine o alacalı, vıcıltılı kaynaşma. Her şey eskisi gibiydi ama... Havada daha önce duymadığım bir tatsızlık, her şeylere bulaşan bir haşinlik vardı. Ama belki de ben o alemlere öyle alışmış, West İlgi kendine özgü ölçüleriyle, sayılı kişileriyle hiçbir şeye eyvallah etmeyen, bunu bilmeyerek yaptığı için de gözümde büsbütün seçkinleşen, kendi başına bir dünya sayar olmuştum da o gece o bildik dünyaya, Öyle dışarıdan Daisy'nin gözleriyle yeniden bakmaya yediremiyordum kendime. Daha önce uyarlama gücünü, üstüne seferber ettiği şeylere yeni gözlerle bakmak kabil değil, üzer insanı. Alacak karanlıkta geldiler. O cıvıl cıvıl kalabalık arasında gezinirken Daisy'nin sesi güzelim genzine mırıl mırıl bir takım oyunlar oynuyordu. ''Öyle kızıştırıyor ki beni böyle yerler.'' diye fısıldadı. ''Beni öpmeyi için çekerse bu gece hiç çekinmenik. Söyle. Bir çaresini bulurum ben sana. Deyzi de kafi. Ya da sana vereceğim yeşil kartı tutuştur elime. Bu gece yeşil.'' ''Şöyle bir etrafına bak.'' diye Gatsby önerdi. ''Bakıyorum. Öyle bir eğleniyorum. Öyle bir eğleniyorum ki. Meşhurlardan bakalım kimler var?'' Tom'un kibirli gözleri kalabalığı taradı. Bir yere çıktığımız yok ki dedi Tom. Baksana burada bu kadar kişi var, aralarında bir tanıdığım yok. Şu hanımı bileceksiniz muhakkak. Gezbi çiçeğe durmuş bir erik ağacının altında saltanatla oturan yalabık, öyle insandan çok orkideye benzeyen bir kadını imledi. Tom'la Daisy filmlerin hortlaksı meşhurlarını, karşıda kanlı canlı görmenin yanı sıra baş veren o varsız duyguyla diktiler gözlerini. Güzel kadın dedi Daisy. Üstüne eğilen adam da rejisördü. Tom'la Daisy'yi, o grup senin, bu grup benim, törenle dolaştırdı. Mrs. Bucking'ın, Mr. Bucking'ın kısa bir duraklamadan sonra da ekledi polo oyuncusu. Şaka söylüyor diye acele karşı koydu Tom. Bakmayın siz ona. Ama Gatsby herhalde ahengine vuruldu bu sözün. Bütün gece Tom polo oyunculuğundan kurtaramadı kendini. Hiç bu kadar meşhuru bir arada görmemiştim diye çığırdı Daisy. Pek sevdi mu adamı. Neydi adı? Mavim tirak hani burnu. Gatsby tanıttı adamı. Sıradan bir rejisör olduğunu da ekledi. Ne bileyim ben, hoşlandım da adamdan. Polo oyunculuğuna benden paydos dedi Tom, şaka yollu. Bütün bu ünlü kimseleri kenardan köşeden seyrediğim daha iyi. Daisy ile Gatsby dansa kalktı. Gatsby'nin öyle zarif, eski biçim fox trot yapışı, hatırlıyorum epey şaşırttı beni. İlk defa görüyordum dans ettiğini. Derken benim evin oraya kaydılar. Eşikte bir yarım saat kadar oturdular. Ben de bahçede. Deyzenin isteği üzerine bekçilik ettim. Hani sel gelir, yangın çıkar, bir afet olur filan diye söylüyorum dedi. Hep birlikte yemeğe oturacaktık. Tom kenar köşesinden çıktı geldi. Şurada birileri var. Onlarla yesem yemeği kızmazsınız değil mi dedi. Aralarında bir adam var. Oo, oh, ne hikayeler anlatıyor. Sen bilirsin diye Deyze güler yüzle karşıladı. ''Adres de alacaksındır, vereyim sana altın kalemimi bari.'' Bir dakika sonra etrafa bakındı. Kızın bayağı ama alımlı olduğunu söyledi. Belliydi, Gatsby ile birlikte geçirdiği yarım saati saymazsak eğlendiği filan yoktu. Bizim masadakilerin epiyi dumanlıydı kafaları. Kabahat bendeydi. Gatsby'i telefona çağırmışlardı. Sonra daha on beş gün önce pek bir eğlenmiştim aynı grupla. Ama o zaman hoşuma giden şeyler ufunetleniyordu bu havada. Rahatsız mısınız Miss Bedekar? Bu soruyu sorduğum kız deminden beri omzuma asılmaya çabalıyordu. Bunun üzerine doğruldu, gözlerini açtı. Ha. Daisy, yarın bizim kulübe gidelim de golf oynayalım diye sıkılayıp duran iri yarı, hımbıl bir kadın kızın savunmasını üzerine aldı. Merak etmeyin bir şey yok. Ne zaman beş altı kokteyl içse böyle haykırmaya başlar. Söyledim içme dedim ama. Bir şey içmedim ki ben diye aval aval söylendi sanık. Duyduk nasıl feryat ettiğini de bizim doktor Sivet'e söyledim. Gidip bakıver yine ne olur şu kıza dedim.